Aslanla Ortakları Bir ormanda aslan, at, keçi ve koyun birleşmiş, ortaklık kurmuşlar. Aslan demiş ki: "Ortaklık ama her şey ortaklık. Yarada da, da hepimiz ortak olacağız. Bunu kabul etmeyen hemen ortaklıktan ayrılsın." "Kabul ediyoruz." demiş diğerleri. Dağılıp ormanın her yerine tuzak kurmuşlar. Bir süre sonra keçi koşa koşa gelmiş haber vermiş. Tuzağımıza bir geyik düştü demiş heyecanla. Herkes geyin başına toplanmış. Aslan etrafına şöyle bir bakmış, kükreyerek konuşmuş. Durun bakalım, önce ne yapacağımıza karar verelim. Dört kişi olduğumuza göre avımızı dörde bölmemiz gerekiyor. Herkes onaylamış. Aslan geyiği dörde bölmüş. Birinci parça benim demiş aslan. En büyük parçayı alarak. Çünkü adı üstünde aslan payı tamam mı? Diğerleri mecbur kafasını sallamış. Eh ikinci parça da benim çünkü hem sizin hem de diğer hayvanların kralıyım ben. Kabul mü? Yine suspus bir şekilde kabul demişler. İyi demiş siz akıllı hayvanlarsınız. Ben akıllı hayvanları severim. Şimdi üçüncü parça ortaklığın en yaman, en güçlü kişisine verilecek. İçinizde benden yamanı, benden güçlüsü var mı? Hepsi sessiz bir öfke içinde. ''Hayır.'' demişler. ''En güçlüsü sensin.'' Cık, ''İyi sevgili ortaklarım bu dördüncü parçada tabii ki benim payım.'' ''Tamam mı?'' fısıltıyla ''Tamam.'' ''Tamam.'' demişler. Aslan memnun gülümsemiş. ''Yahu siz ne iyi ortaklarsınız? Demek ki ortaklığımız uzun süre devam edecek.''